Bölüm 16 Kredak, Madison sokağa geldiğinde Lucy Alice Barrow'u Miss Marple'ın yanında buldu. Önceleri hareket planında değişiklik yapmayı düşündüyse de Lucy Alice Barrow'un değerli bir müttefik olabileceği düşüncesiyle bundan vazgeçti. Karşılıklı hoş beşten sonra ağır hareketlerle portföyünü çıkararak 3 pound ve 3 şilin alarak masanın üzerinden Miss Marple'a doğru uzattı. Bu da ne müfettiş? Danışma ücreti. Siz danışman değil misiniz? Özellikle cinayet konusunda. Nabıs, eğilim, hararet, yerel tepkiler bir cinayetin çok derinlerde kalmış nedenleri. Danışma hizmetinize başvurabilir miyim? Ben yalnızca çalışmaktan bitkin düşmüş zavallı bir yerel polisim. Miss Marple ona bakarak gülümsedi. Kredak da ona göz kırptı. Lucia Alice Barrow şaşkınlıktan bir an için nefesi kesildikten sonra gülmeye başladı. Ama müfettiş Kredak, her şeye rağmen siz de bir insansınız. Evet, öyle de bugün öğleden sonra kendimi pek işe veremiyorum işte. Size müfettişle çok eskiden tanıştığımızdan söz etmiştim, dedi Miss Marple Lucy'e dönerek. Sir Henry Clittering, müfettişin vaftiz babası. Benim de çok yakın bir arkadaşım. Vaftiz babamın Miss Marple ile ilk karşılaştığımızda bana onun hakkında ne söylediğini bilmek ister miydiniz Bayan Ailes Barrow? Onu Tanrı'nın yarattığı en usta dedektif olarak nitelendirmişti. Verimli bir alanda gelişme olanağı bulmuş, olağanüstü bir dahi. Hep derdi ki, Dermot Credak bir an için susup ihtiyar cadı yerine kullanabileceği eş anlamlı bir sözcük aradı. Olgunluk çağına gelmiş bayanları asla küçümsememelisin. Onların oturdukları yerden insana ne olmuş olabileceğini, ne olması ve hatta gerçekte ne olduğunu söyleyebileceklerini savunurdu. Ayrıca onların bir olayın neden gerçekleştiğini de söyleme yetenekleri de vardır derdi. Ve her zaman bu olgun bayan türünün Miss Marple en iyisidir diye ekledi. Şey dedi Lucy, bu gerçekten takdire değer bir özellik. Miss Marple kıpkırmızı olmuştu. Çok heyecanlanmışa benziyordu. Sevgili Sir Henry diye mırıldandı. Her zaman o kadar nazikti ki, o kadar zeki sayılmam. Yalnızca insanoğlunu biraz tanıdığımı söyleyebilirim. Biliyor musunuz ki insan ufak bir kasabada yaşayınca yeniden eski soğukkanlı haline dönerek ekledi. Aslında bakarsanız gereğinde olay yerinde olamamak gibi çok önemli bir engelim var. Ama yine de insanların size başka insanları anımsatmaları o kadar yararlı olabiliyor ki. Çünkü insan eninde sonunda her yerde aynıdır. Ve insan doğası olayların çözümünde çok önemli bir rehber olabiliyor. Lucy biraz şaşırmıştı. Ancak Credak anlayışla başını salladı. Ama yine de oraya çaya gittiniz değil mi? Evet tabii çok hoştu. Aslında yaşlı Bay horpu görme fırsatı bulamadığım için üzüldüm. Ama her şey istediğiniz gibi olamıyor ki. Cinayeti işleyen kişiyi gördüğünüz takdirde onu tanıyabileceğinizi mi düşünüyordunuz diye sordu Lucy şaşkınlıkla. O kadar ileri gidemem canım. Kişi daima varsayımlar ileri sürmeye eğilimlidir ve cinayet gibi ciddi bir konuda varsayımlarda bulunmak kişiyi inanılmaz derecede yanıltabilir. Yapılması gereken olaya karışmış olan ya da karışmış olabilecek kişileri gözlemlemek ve onların kimi anımsattıklarını düşünmektir. Cedric ve banka müdürü gibi mi? Miss Marple Lucy'nin sözlerini düzeltti. Banka müdürünün oğlu tatlım. Bay Eadine'in kendisi belki biraz Bay Harold'a benziyordu. Çok tutucu bir insandı. Ama sanırım parayı biraz fazla seviyordu. Bunun dışında skandallardan uzak kalmak için çok zor yollara başvurabilecek bir insandı. Kredak gülümseyerek sordu. Ya Alfred... Araba tamirhanesindeki Jenkins'e benziyor diye yanıtladı Miss Marple bir an bile düşünmeye gerek duymadan. Gerçi Jenkins'in oradaki aletlerin hiçbirini çaldığı söylenemezdi ama yine de bozuk bir krikoyu yenisiyle değiştirmekte de hiç sakınca görmezdi. Aküler konusunda da pek dürüst değildi sanırım. Ancak yine de bu konulardan pek anladığımı söyleyemem. Yalnızca Raymond'ın günün birinde oraya gitmekten vazgeçip Milchester sokaktaki bir tamirhaneye gitmeye başladığını biliyorum. Emma'ya gelince diye dalgın bir şekilde ekledi. Bana inanılmayacak kadar Geraldine Webb'i anımsatıyor. Daima sessiz ve dikkat çekmeyecek kılık kıyafetteydi o da. Sürekli yaşlı annesinin dizinin dibinde yaşıyordu. Sonra hiç beklenmedik bir anda annesi ölüp de Geraldine kendi kararlarıyla harcayabileceği ufak bir servetin sahibi olunca saçlarını kestirdi, perma yaptırdı ve bir gemi yolculuğuna çıktı. Geri döndüğünde çok hoş bir avukatla evlenmişti. İki çocukları oldu. Kişiler arasındaki paralellik çok belirgindi. Lucy kendini tutamayarak sordu. ''Sizce Emma'nın halen evlilik yapma şansı olduğunu söylemeniz doğru oldu mu?'' Abileri bundan çok rahatsız olmuşa benziyorlardı. Miss Marple başıyla onayladı. ''Evet'' dedi. ''Erkekler böyledir işte. Ağaçlara bakarken önlerindeki ormanı görmezler. Sanırım siz bu olasılığı düşünmemiştiniz.'' ''Hayır'' diye açıkladı Lucy. Böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. İkisi de bana göre ''Yaşlı mı görünüyorlar?'' diye sordu Miss Marple gülümseyerek. Sanırım Doktor Kemper şakaklarındaki saçları ağarmış olsa da henüz 40 yaşlarında ve düzgün bir ev yaşamının özlemini duyuyor. Emma Krakenthorpe da henüz 40'ında değil. Evlenmek ve aile kurmak için hiç de yaşlı sayılmaz. Eğer yanlış duymadıysam doktorun eşi doğum yaparken çok genç yaşta ölmüş. Sanırım bu doğru. Emma kısa bir süre önce bundan bahsetmişti. Çok yalnızlık çekiyor olmalı dedim Miss Marple. Başarılı ve çok çalışan bir doktorun yanı başında bir kadına her zaman ihtiyaç vardır. Sempatik, anlayışlı ancak çok genç olmayan birine. Lucy gülümseyerek neşeyle sordu. Burada bir cinayeti mi aydınlatmaya çalışıyoruz yoksa çöpçatanlık mı yapıyoruz tatlı bayan? Miss Marple'ın gözleri ışıldadı. Korkarım biraz fazla romantik biriyim. Yaşlı, evde kalmış bir kız olmamın etkisi herhalde. Biliyor musunuz sevgili Lucy, bana göre yaptığımız anlaşmayı başarıyla tamamladınız. Yeni işinize başlamadan yurt dışına bir yolculuk yapmayı planlıyorsanız şu an tam sırası. Rutherford Holdan ayrılmak mı? Asla. Kendimi bu konuya tam anlamıyla kaptırdım. Kendimi bir çeşit av köpeği gibi hissediyorum. Tıpkı evdeki çocuklar gibi. Onlar da bütün zamanlarını ipucu peşinde koşarak geçiriyorlar. Daha dün çöp kutularını karıştırdılar. Gerçekten iğrenç. Üstelik neyin peşinde olduklarını da bilmiyorlar. Eğer bir gün zafer çığlıkları içerisinde ellerinde Martin eğer hayatına değer veriyorsan uzun ambardan uzak dur yazılı bir kağıt çıka gelirlerse bunu benim onlara acıdığım için yazıp domuz ağalını bir köşesine saklamış olduğumu düşünmelisiniz sayın müfettiş. ''Niçin domuz ağalına tattım?'' diye sordum Miss Marple. ''Orada hala domuz besliyorlar mı?'' ''Yoo hayır.'' Bundan çok uzun bir süre önce vazgeçmişler. Ama ben arada sırada oraya gidiyorum da. Lucy bilinmeyen bir nedenle kızarmıştı. Miss Marple şimdi onu farklı bir ilgiyle süzüyordu. ''Şu anda evde kimler var?'' diye sordu Credak. Cedric evde kalıyor. Brian da hafta sonunu orada geçirecek. Harold ve Alfred yarın gelecekler. Bu sabah telefon ettiler. Sizin onlara herhangi bir şekilde tedirgin ettiğiniz izlemine kapıldım müfettiş Credak. Kredak gülümsedi. Onları biraz yokladım da 20 Aralık Cuma öğleden sonrası ile gece yarısı arasında nerede olduklarını sordum. Peki kesin bir yanıt verebildiler mi? Harold evet. Alfred ise hayır. Kim bilir belki de bunu özellikle yapmak istemedi. Tanık bulmak çok zor olsa gerek dedi Lucy. Belirli bir tarih, yer ve zaman. Tabi söylediklerinin doğruluğunu teyit etmek de gerek. Biraz zaman alır. Sabırla beklemek gerek. Ama bizim de bunu başarabilecek kendimize özgü yöntemlerimiz var tabii. Saatine baktı. Aslında ben de Cedric'le konuşmak için Rutherford Hall'a gitmek istiyordum. Ama önce Doktor Kimper'e uğramalıyım. Evet, tam zamanı. Muayene saat 18'de başlıyor ama doktorun işi yarım saatte sona eriyor. Ben de artık dönüp akşam yemeğini hazırlamalıyım. Size de bu konuda bir sorum olacaktı Bayan Alice Aile Martin konusunu nasıl karşıladı? Lucy bir an bile tereddüt etmeden yanıtladı. Size bu konudan bahsettiği için hepsi Emma'ya çok kızdı. Tabii onu bu konuda teşvik eden Dr. Kimpere'de. Harold ve Alfred mektubun düzmece olduğuna ve bunun bir dolandırıcılık olayından başka bir şey olmadığına inanıyorlar. Emma bundan tam olarak emin değil. Cedric'e gelince bu işte bir yalan ve aldatma kokusu seziyor ama diğerleri kadar ciddiye almıyor. Brian ise mektubu yazanın gerçek Martin olduğuna neredeyse emin. Peki ama için? Ah Brian öylesine biri işte. Her şeyi göründüğü şekilde kabullenmeye hazır. Onun Edmont'ın karısı ya da daha doğrusu Dul eşi olduğuna ve Fransa'ya döndüğüne inanıyor. Er ya da geç ondan yeni bir haber çıkacağını düşünüyor. Şu ana kadar bir mektup ya da haber almamış olmaları ise çok doğal karşılıyor. Çünkü kendisi de mektup yazmaktan nefret edermiş. Brian sevimli bir insan. Sürekli şımartılıp gezmeye çıkarılmak isteyen bir köpek gibi. Peki sen onu gezmeye çıkardın mı tatlım diye sordu Miss Marple örneğin domuz ağullarına doğru. Lucy ona sert bir bakış attı. Eve girip çıkan o kadar çok centilmen var ki diye mırıldandı Miss Marple düşüncelere dalmış bir şekilde. Miss Marple centilmen sözcüğünü kullandığı zaman buna Victoria devrinin özlemini katardı. Geçmiş zamana duyulan bir özlemi dile getirirdi. ''Bunlar sinek kaydı tıraşlı, büyük olasılıkla kaytan bıyıklı, iri yapılı, bazen çapkın ve acımasız ama her zaman kusursuz birer salon erkeği olan tiplerdi.'' ''Çok güzel bir kızsınız.'' dedi Lucy'yi süzerek. ''Rutherford Hall'da tüm dikkatleri üzerinize çektiğinizi düşünüyorum. Yanılmıyorum değil mi?'' Lucy yeniden kızardı. Çeşitlanlar kafasında birbirini izliyordu. Domuz ağılının duvarına yaslanan Cedric. Melankolik bakışlarla mutfak masasının üzerine oturan Brian, kahve fincanlarını toplarken yardım bahanesiyle ona dokunan Alfred. ''Centilmenler'' diye ekledi Miss Marple. Ses tonu ender rastlanan, tehlikeli bir hayvan cinsinden bahsediyor gibiydi. Bir anlamda hepsi birbirinden farksızdır. Hatta iyice yaşlanmış olsalar bile. ''Tatlım'' diye haykırdı Lucy. ''Eğer yüz yıl önce yaşamış olsan seni hiç kuşkusuz cadı'' diye yakalarlardı. Ve Miss Marple'a yaşlı Bay Krakenhorpe'un üstü kapalı evlilik teklifini de anlattı. ''Doğrusunu söylemek gerekirse.'' diye Lucy ekledi. ''Hemen hepsi bir şekilde şanslarını denediler.'' diyebilirim. ''Herald çok açık ve netti. Bana şehirde finansal açıdan çok cazip bir iş olanağı sundu. Onun çekici dış görünümümden etkilenmiş olduğunu sanmıyorum. Bir şeyler bildiğimi sanıyor olmalı.'' güldü. Ancak müfettiş Kredak gülmedi. ''Çok dikkatli olmalısınız.'' dedi. Size çekici öneriler yapmak yerine öldürmeyi de deneyebilirler. Lucy evet bu daha kolay olurdu diye onayladı. Sonra birden ürperdi. İnsan çok çabuk unutuyor. Çocuklar bu konuda o kadar çok heyecanlanıp şakalar yaptılar ki insan ister istemez hepsini bir oyun gibi algılıyor. Ama bu bir oyun değil. Hayır dedi Miss Marple. Cinayet asla oyun değildir. Kısa bir sessizliğin ardından konuşan yine Miss Marple oldu. Çocukların artık okullarına dönmeleri gerekmiyor mu? Önümüzdeki hafta ama yarın James Stoddard West'in evine gidip tatilin son günlerini orada geçirecekler. Bu iyi diye belirtti Miss Marple ciddiyetle. Onlar buradayken bir şeylerin olması kötü olurdu. Yaşlı Bay Krakenhorpe'u mu kastediyorsunuz? Sizce sıradaki kurban o mu? Yok hayır dedi Miss Marple. Ona bir şey olacağını sanmıyorum. Daha çok çocukları düşünüyorum. Yani Alexander mı? Ama neden? Avlanma merakları yüzünden, delil avına çıktıkları için. Erkek çocuklar bu tür heyecanları severler ama bu çok tehlikeli olabilir. Credak onu merak ve endişeyle süzdü. Miss Marple, bir yabancının yine tamamen yabancı birini öldürdüğü bir cinayet olmadığını düşünüyorsunuz değil mi? Sizin görüşünüze göre bu cinayetin herhangi bir şekilde Rutherford Hall ile bir ilişkisi olduğu kesin. Evet, çok belirgin bağlantılar görüyorum. Katil hakkında tek bildiğimiz onun iri yarı esmer bir adam oldu. Arkadaşınız olan bayanın tek söylediği ya da söyleyebildiği bu. Rutherford Hall'da tam 3 tane iri yapılı esmer erkek var. Resmi soruşturma günü buradaydım. 3 kardeşi kaldırımda durmuş arabalarını beklerken gördüm. Bana arkaları dönüktü. Kalın paltolarının içinde hepsinin arkadan görünüşlerinin birbirinden farklı olmaması gerçekten çok şaşırtıcıydı. ''Üç iri yarı esmer adam. Gerçekte ise hepsi birbirinden o kadar farklı tipler ki.'' diye içini çekti. Bu da durumu iyice güçleştiriyor. ''Kendi kendime sorup duruyorum.'' diye mırıldandı Miss Marple. Hep kafamı kurcalıyor. Çözüm sandığımızdan çok daha basit olamaz mı? Cinayetlerin genellikle çok basit çözümleri vardır. Çoğu zamanda önemsenmeyen ancak çok açık nedenleri. ''Bu gizemli Martin olayına inanıyor musunuz Miss Marple?'' Edmund Krakenhorpe'un Mardin adında bir kızla evlenmek istediği ya da evlenmiş olabileceği ihtimalini göz ardı etmem için hiçbir neden yok. Bildiğim kadarıyla Emma Krakenhorpe size bu konuda gelen mektubu göstermiş. Ayrıca kişisel izlenimlerin ve Lucy'den duyduğum kadarıyla Emma Krakenhorpe böyle bir konuda yalan söylemeyecek bir tip. Hem böyle bir şey niçin yapsın ki? Eğer Martin'in varlığını kabul edersek diye mırıldandı Crack düşünceli bir şekilde. Cinayet için bir neden var. Martin'in oğlu ile birlikte ortaya çıkması Crack'ın horp kardeşlerin mirastan alacakları payın küçülmesine neden olacaktı. Aslında bu kanımca cinayet işlemeye neden olabilecek boyutta bir meblağ sayılmaz ama şu an için hepsi biraz maddi sıkıntı içindeler de. Harold da mı diye sordu Lucy duyduklarına inanamayarak. Evet anlaşıldığı kadarıyla son derece tuzu kuru biri gibi görünümü sergileyen Harold Krakenhorpe bunun aksine ilk bakışta göründüğü kadar tutucu ve başarılı bir yatırımcı değil. Çok fazla yatırım yapmış ve bu arada birkaç yanlış karar almış. Çok yakında çok büyük bir meblağı ödemek zorunda kalıp iflasını açıklayabilir. Ama eğer durum böyleyse bile diye söze başlayan Lucy birden sustu. Evet Bayan Alice Barrow seni çok iyi anlıyorum tatlım dedi Miss Marple. Bu durumda yanlış kişinin öldürüldüğünü söyleyecektiniz. Çok doğru. Martin'in ölümünün doğrudan Harold'a ya da bir başkasına herhangi bir yararı olmaz ki. Ama ölen Luther Krakenhorpe olsaydı farklı olurdu değil mi? Doğru. Bu benim de dikkatimi çekti. Ayrıca yaşlı Bay Krakenhorpe dıştan göründüğünün aksine aile doktorunda belirttiği gibi oldukça sağlıklı biri. Daha yıllarca yaşayacak biri o diyen Lucy sıkıntıyla alnını kırıştırdı. ''Sizce öyle mi?'' Credak onu konuşturmak amacıyla üzerine gitti. Noel sırasında oldukça hastaymış diye açıkladı Lucy. Ama doktorun gereksiz abarttığını söyledi. ''Öylesine bir şamata yaptı ki, gören zehirlenmiş olduğumu sanacaktı.'' dedi. Bunlar onun sözleri. Credak'ı sorgulayan bakışlarla süzüyordu. ''Doğru.'' diye belirtti Credak. ''Benim de doktor Kemper'den öğrenmek istediğim tam olarak bu.'' ''Artık gitmeliyim.'' dedi Lucy. ''Tanrım çok geç olmuş.'' Miss Maple örgüsünü bir yana bırakarak Times dergisinde yarım bırakmış olduğu bir bilmeceye uzandı. "Ah, burada bir sözlüğüm olsaydı," diye mırıldandı. "Tontinen Tokay. Bu iki sözcüğü hep birbirine karıştırıyorum. İkisinden biri Macar şarabı markasıydı ama Macar şarabı olan Tokay'dı di Lucy ve çıkmak üzere olduğu kapının ağzında bir an durakladı. Ama bunlardan biri 5 biri 7 harfli bir sözcük. Hangisi uyuyordu?" ''Yok, bu bilmeceyle ilgili değil.'' dedi Miss Marple dalgın bir ifadeyle. ''Bu kafama takıldı da.'' Müfettiş Credak yaşlı kadını merak ve endişe dolu bakışlarla süzdü. Daha sonra o da veda ederek oradan ayrıldı. Bölüm 17 Kredak, Doktor Kimper hastalarının muayenelerini bitirene dek birkaç dakika beklemek durumunda kaldı. Daha sonra içeri giren doktor yorgun ve sinirli görünüyordu. Müfettişe yaptığı içki teklifi onaylanınca kendine de bir kadeh doldurdu. Eski geniş koltuğa çökerken zavallı şeytanlar diye söze başladı. O kadar korkak ve aptallar ki aklım almıyor. Biraz önce yine çok üzücü bir olay yaşadım. Bir yıl önce bana gelmesi gereken bir kadın. O zaman gelse başarılı bir operasyonla kurtulabilirdi. Ama şimdi çok geç. Bu beni çıldırtıyor işte. İnsanoğlu denilen, kahramanlıkla korkaklığın ilginç bir bileşimi. Bu kadın inanılmaz ağrılar çekiyor. Korkularının gerçek çıkmasından ürktüğü için tüm ağrılara tek kelime bile etmeden katlanmış. Diğer yandan ise, yalnızca parmaklarının ucundaki şişliğin ağrısına dayanamadıkları için buraya kadar gelip zamanımı çalan acıya dayanıksız insanlar da var. Küçük bir iltihabın kanser olması kuşkusuyla koşup geliyorlar ve bu şiş genellikle normal bir su toplama ya da en fazla sihir çıkıyor. Neyse söylediklerimi aldırmayın. Zaman zaman öfkemi kusma gereksinimi duyuyorum. Şey benimle konuşmak istediğiniz konu neydi? Her şeyden önce Miss horpu, abisinin dul eşinden geldiği düşünülen mektup için bana başvurmasını ikna ettiğinizden dolayı size teşekkür etmek istiyordum. Ah o mu? Bari bir işinize yaradı mı? Aslında ona size gelmesini doğrudan söylemiş değilim. Kendisi de gelmek istiyordu. Endişeliydi. Tabii değerli abileri de onu bundan alıkoymak istiyorlardı. Niçin böyle yapıyorlardı dersiniz? Doktor omuzlarını silkti. Bilmem, sanırım kadının gerçek olduğunun ortaya çıkmasından korkuyorlardı. Sizce mektup gerçek mi? Fikrim yok, mektubu görmedim. Olayları bilen birinin fırsattan faydalanmak istemiş olabileceğini de söyleyebilirim. Emma'nın duygusallığından yararlanmayı denemek istemiş olabilir. Bu konuda yanıldığı kesin. Emma aptal değildir. Konuyu soruşturmadan yabancı bir geline kucak açmayacağı kesin. Birden merak dolu bir ifadeyle ekledi. Peki ama niçin benim bu konudaki görüşlerimi soruyorsunuz? Benim konuyla hiçbir ilgim yok ki. Aslında sizden tamamen farklı bir konuda bilgi almaya geldim. Ancak bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Doktor müfettişi ilgi ve merakla süzüyordu. Anladığım kadarıyla kısa bir süre önce sanırım Noel sırasında Bay Krakenhorpe ağır bir şekilde hastalanmış. Doktorun yüz ifadesi gerilip sertleşti. Evet. Bir çeşit mide rahatsızlığı değil mi? E, evet. Bu biraz tuhaf. Bay Krakenhorb sağlığıyla övünüyor ve ailesindeki bireylerin birçoğundan fazla yaşayacağını ileri sürüyor. Onun ifadesine göre, özür dilerim sayın doktor. Yok hiç çekinmeyin. Hastalarımın benim hakkımda söyledikleri konusuna hiç duygusal davranmam. Sizin boşu boşuna ortalığı velvele verdiğinizi söyledi diyerek yımpır gülümsedi. Ona yalnızca ne yediğini sormakla kalmayıp kimin pişirdiğini, kimin servis yaptığını sorduğunuzu anlattı. Doktorun gülümsemesi kaybolmuş, yüz atları yeniden gerginleşmişti. Devam edin. Şöyle bir ifade kullanmaktan da kaçınmadı. Doktor birinin beni zehirlemiş olduğundan kuşkalınıyor gibi bir şey söyledi. Kısa bir sessizlik oldu. Bu tür bir kuşkunuz oldu mu? Kemper hemen yanıt vermedi. Ayağa kalkarak oda içinde aşağı yukarı gezindi. Sonunda dönüp Kredak'ın önünde oturdu. Tanrı aşkına benden ne söylememi bekliyorsunuz? Bir doktorun elinde en ufak bir kanıt bile olmadan orada burada bir zehirleme kuşkusu olduğundan bahsedebileceğini mi düşünüyorsunuz? Bilmek istediğim yalnızca bu samimiyetinize dayanarak soruyorum. Böyle bir olasılık aklınıza gelip gelmediği. Doktor Kimper soruyu kaçamak bir yanıtla geçiştirme çabasındaydı. Yaşlı Bay Krakenhorg çok mütevazı bir yaşam sürüyor. Aile ziyarete geldiği zamanlarda emma daha iyi ve zengin sofralar kuruyor. Bunun sonucu da mide, bağırsak sorunları ve hazımsızlık bulgularda bunu destekliyor. Kredak ısrar etti. Anlıyorum. Peki bu sizin için yeterince açıklayıcı mıydı? Hiç şaşırmadınız mı? Tamam tamam şaşırmıştım. Bu sizi tatmin etti mi? Beni asıl ilgilendiren, sizi endişelendiren ya da korkudan şeyin ne olduğu... Aslında çok değişik mide rahatsızlıklarıyla karşılaşılabilir. Ama bu durumda diyebilirim ki bulguların birçoğu basit bir mide rahatsızlığından çok arsenik zehirlenmesine işaret ediyordu. Zaten bu iki rahatsızlık birbirine çok benzer. Benden çok daha iyi meslektaşlarımın da arsenik zehirlenmeleri durumunda yanılıp sırf bu yüzden hastalarının ölüm kağıtlarını yanlış doldurmak zorunda kaldıkları olmuştur. Peki sizin araştırmalarınızın sonucu neydi? Tahminlerimde yanılmış olabileceğim ortaya çıktı. Mike Krakenhorb hastam olmadan önce de böyle durumlar geçirdiğini iddia etti. Hep aynı nedenden hastalanmış. Ne zaman enfes yemekleri fazla kaçırsa aynı durum başına geliyormuş. Yani ev dolunca mı? Aileyle mi? Yoksa konuklarla mı? Evet aslında bu da yeterince şüphe çekici. Açık söylemek gerekirse Kredak konunun peşini bırakmadım. Hatta eski doktor İhtiyar Morris'e bile bir mektup gönderdim. O bu muayenehanenin büyük ortağıydı ve ben geldikten kısa süre sonra emekliye ayrıldı. Kraken aslında onun hastasıydı. İhtiyar adamın bahsettiği bu eski rahatsızlıkları ona sordum. Peki ne öğrendiniz? Kemper gülümsedi. Hiç. Yalnızca gereksiz kuşkulandığımı. Üstü kapalı olarak çok kötü niyetli biri olduğunu belirtti. Aslına bakarsanız Diyerek omuzlarını silkti Belki de gerçekten kötü niyetli bir insanım Bunda kuşkuluyum diyen Kredak düşüncelere daldı Sonra birden açık açık konuşmaya Karar verdi Üstü kapalı konuşmalara hiç gerek yok doktor Luther Krakenhorpe'un ölümünden Büyük ölçüde yararlanabilecek insanlar var Doktor başıyla onayladı Bay Krakenhorpe Yaşlı ancak sağlıklı ve dirençli bir adam Bu gidişle rahatlıkla 90 yaşına ulaşabilir değil mi Hiç kuşkusuz Ayrıca kendine çok özen gösteriyor. Hem de çok sağlam bir yapısı olmasına rağmen. Oğulları, kızı, onlar da giderek yaşlanıyorlar ve hepsinin de durumları sıkışık. Emma'yı bunun dışında tutmalısınız. O birisini zehirleyecek tipte bir kadın değil. Bu krizler yalnızca diğerleri buraya geldiği zaman tutuyor. Şimdiye de kızıyla birlikte olduğu zaman hiç kriz geçirmedi. Çok akıllıca bir tedbir. Tabii bunları yapan oysa diye mırıldandı karedak düşünceli bir tavırla. Ancak bunu tedbirden duyulamayacak kadar kısık bir sesle söylemişti. Kelimeleri özenle seçerek sordu. Gerçi bu konulardan hiç anlamıyorum ama diye söze başladı. Varsayalım ki horpa gerçekten arsenik verildi. Bundan kurtulmuş olması büyük şans değil mi? İşin asıl püf noktası da burada dedi doktor. Kendimi ihtiyar Morris'in de söylediği gibi kötü niyetli hissetmemin nedeni de bu. Bakın bu olayda düzenli aralıklarla arsenik verilmiş olması olanaksız. Aslında klasik arsenik zehirlenmelerinde yöntem budur. Krakenhorp'un asla kronik mide şikayetleri olmadı. Bu da ani şiddetli rahatsızlıkları anlaşılmaz kılıyor. Eğer şikayetlerin tamamen doğal nedenlerle ortaya çıktığını düşünmezsek zehirlenmek isteyen kişinin her defasında başarısız olduğuna inanmak zorunda kalırız. Bu da çok saçma olur. Yani yetersiz bir doz kullanıldığını mı söylemek istiyorsunuz? Evet, daha önce de konuştuğumuz gibi Krakenhorpe'un çok güçlü bir yapısı var. Belki de başka birini rahatlıkla öte dünyaya götürebilecek bir doz onda yeterli olmayabilir. Bu tür kişiye özgü tepkileri her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Ama bu durumda da zehirlemek isteyen kişinin tabii eğer olağanüstü korkak biri değilse çoktan dozu arttırmış olması gerekirdi. Bunu için yapmamış olabilir ki? Bu da, diye ekledi, bir zehir verenin olduğunu düşünmemin anlamsızlığını ortaya çıkarıyor. Sanırım bütün bunlar yalnızca benim kuruntularımın eseri. Müfettiş Credak, ilginç bir sorun diyerek doktora hak verdiğini belirtti. Mantıklı bir açıklaması yok. Kısım 2 Müfettiş Kredak. Müfettiş Credak arkasından gelen heyecanlı fısıltıları duyunca irkildi. O anda Rutherford Hall'un ön kapı zilini çalmak üzereydi. Alexander ve arkadaşı Studert West birden çalılıkların arasından çıkmış, heyecanla etrafı süzmeye başlamışlardı. ''Arabanızın sesini duyduk, sizi yakalamak istedik. İyi o zaman, haydi siz de içeri gelin.'' Ancak Alexander sabırsız bir köpeğin heyecanı içinde müfettişin paltosunu çekiştiriyordu. ''Bir kanıt bulduk.'' diye mırıldandı soluk solağa. ''Gerçekten de bir kanıt bulduk.'' diye yineledi Studert West. Tanrı kahretsin bu kızı dediğini yaptı diye düşündü Kredak sıkıntıyla. Harika dedi sırf çocukları kırmamış olmak için. Haydi eve girip bulduğunuz kanıta bakalım. Hayır diye direndi Alexander. Orada bizi rahatsız edebilirler. Bizimle koşum odasına gelin. Size yolu gösterelim. Kredak hiç istemediği halde çocukların arkasından evin köşesini dönüp ahırlara doğru ilerledi. Studdard West ağır bir kapıyı aralayıp parmak uçlarına kalktı ve oldukça zayıf bir ampul yaktı. Victoria zamanlarında temizlik sembolü olarak görülen koşum odası artık yalnızca eski eşya deposu hizmeti görüyordu. Kırılmış bahçe sandalyeleri, paslanmış eski bahçe araç gereci, eski, hantal bir çim biçme makinesi, bozulmuş somyalı döşekler, eski organlar, yırtılmış tenis ağları etrafa yayılmıştı. ''Buraya sık sık geliyoruz.'' dedi Alexander. ''Burada bizi kimse rahatsız etmez.'' Koşum odasının çocuklar tarafından kullanıldığı anlaşılıyordu. Çürümüş döşekler üst üste konularak bir çeşit divan yapılmıştı. Eski paslı bir masanın üzerinde bir kutu çikolatalı kurabiye, birkaç elma, bir kutu şekerleme ve bir yap duruyordu. ''Bu gerçek bir kanıt efendim.'' dedi Stoddard West heyecanla. Gözlüklerinin gerisindeki gözlerinin heyecanla parladığı görülüyordu. Bugün öğleden sonra bulduk onu. Günlerce araştırdık. Çalların arasını, çöp kutularını karıştırdık. Aslında oralarda da birkaç ilginç şeyler bulduk ama daha sonra da kalorifer dairesine gittik. Orada da ihtiyar Hilman'ın eski atılan kağıtları doldurduğu kocaman bir galvanizli kutusu var. Kalorifer sönünce tekrar tutuşturmak için onları kullanıyor. Etrafa atılan bütün eski kağıtları işte bu yüzden toplayıp orada biriktiriyor. İşte onu orada bulduk. Konuşmayı kesen Kredak neyi buldunuz diye sordu. Delili Studdard daha önce eldivenlerini giymeyi unutmamalısın. Studdard West bilgiç bir ifadeyle önemli bir cinayet dedektifi havasında bir çift kirli eldivenleri ellerine geçirdikten sonra bir kodak fotoğraf albümü çıkardı. Çantanın içinden kirli kırışmış bir zarf alarak abartılı bir gururla müfettişe uzattı. İki çocuk heyecandan soluklarını tutmuş müfettişe bakıyorlardı. Zarfın içinde mektup yoktu ama zarfın postadan geçmiş olduğu üzerindeki damgalardan anlaşılıyordu. Mektubun üzerindeki adreste ise Martin Krakenhorpe, 126 Elvis Crescent, numara 10 yazılırdı. Görüyorsunuz değil mi diye sordu Alexander soluk soluğa. Bu onun burada olduğu anlamına geliyor. Edmund amcamın Fransız karısından söz ediyorum. Bütün bu şamatanın koparıldığı kişiden yani. ''Gerçekten buraya gelmiş ve mektubu düşürmüş olmalı. Durum böyle görünüyor değil mi?'' Studert West de söze karıştı. ''Bu durumda öldürülen kadın da o olmalı. Yani sizce de müfettiş, bu durumda lahdin içinde bulunan kadın cesedinin Martin olması gerekmiyor mu?'' İki çocuk da heyecan içinde gelecek yanıtı bekliyorlardı. Kredak kendisinden beklenen rolü oynadı. ''Olabilir, kesinlikle olabilir.'' dedi. ''Ama bu önemli, öyle değil mi?'' Parmak izi araştırması yapacaksınız değil mi efendim? Elbette diye yanıtladı Kredak. Studert West derin bir soluk aldı. Rahatlamışa benziyordu. Büyük bir şans değil mi dedi. Üstelik de son günümüzde. Son gün mü? Evet dedi Alexander. Yarın Studert'ların evine gidiyoruz. Tatilin sonuna kadar orada kalacağız. Studert'ların muhteşem bir evleri var. Kraliçe az zamanında kalmaydı değil mi? William and Mary dedi Stuart West ama annen demişti ki annem Fransız İngiliz mimarisinden pek anlamıyor ama baban da demişti ki evin inşa edildiği zaman Kredak elindeki zarfı dikkatlice inceledi. Lucy Ailes Barrow bu işi çok kurnazca ayarlamıştı. Peki ama posta damgalarını sahtelerini yapmayı nasıl başarmıştı? Zarfı gözlerine iyice yaklaştırdı ama loş ışıkta pek bir şey göremedi. Çocuklar için büyük bir zevk olan bu konu Kredak açısından hiç de hoş değildi. Lucy bunu düşünmemiş olmalıydı. Kahretsin. Eğer zarf gerçekse hemen bazı tedbirler alınması gerekecekti. Eğer öyleyse... Hemen yanı başında çok sıkı bir mimari tartışması sürüyordu. Müfettiş Kredak tartışmayı duymazlıktan gelerek seslendi. Haydi çocuklar eve gidelim. Bana çok büyük yardımınız dokundu.''